Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi lezî hadâna lihâzâ ve mâ kunnâ lina tedî levlâ en hadâna Allah ve mâ tevfîgü ve itisâmi illâ billâh Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidina ve nebînâ ve habîbînâ Muhammedin ve alâ âlihi ve Güzeller güzeli güzel Mevlamın güzeller güzeli, güzel peygamberine indirdiği, okunmasıyla ibadet olan, alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen güzel kitabımız Kur'an'ın, o Kur'an'ın rehberlik ve ile insanlara hak ve hakikati duyuran ilim, rahmet ve aşk medeniyeti Mubarak İslam'ın güzel muhatapları. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhum. Hataları terk edebilmek, düşmedik yanlış, işlemedik hata, isyan etmedik günah kalmadığı halde yine de hatalardan dönebilmek. Hataları elinin tersiyle atıp arınmak istiyorum Allah'ım diyebilmek. Bu sözün arkasında yiğitçe, cesurca durabilmek. Herkesin asla ve kat'a iflah olmaz gözüyle baktı. hayır hayır o bizim bilmiş olduğumuz katil cani, sarhoş, ayyaş dediği bir kimse olmuş olduğu halde yine de dönebilmek arınabilmek tezkiye olabilmek iki sevgilinin yanındaki üçüncü olabilmek her daim ikinciden sonra gelen üçüncü olabilmek her daim her an onunla olabilmek ve hatta ölümün ardından dahi cismen de onunla olabilmek. İslam'ın yeryüzüne yerleşip hakim kılınması için sevgirimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği tevhidi mücadelede ona en yakın olan sahabilerden, Hz. Ömer İbni Hattab. Sert bir mizaca sahip, İslam'a karşı aşırı tepki gösterenlerin arasında, belki baş sırasında olanlardan. Sonunda o, dedelerinin dinini inkar eden ve tapındıkları putları hakaret eden insanları, onlardan yüz çevirmeye çağıran Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi sellemi öldürme kararına onay vermişti. Neydi bu işin aslı? Kâbe Muazzama'nın önündeki yarım hilal şeklindeki Hicri İsmail'in yaklaşık 20 adım eski müezzin mahfilinin altına doğru giden bölümde Kur'an'da da ismi geçen Darun Nedve isimli bir yer bulunmaktaydı. Darun Nedve ismiyle anılan bu yer aslında sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in 5. kuşaktan dedesi Kusay bin Kilab tarafından Mekke'nin ve çevrede bulunan kabilelerin durumlarının değerlendirildiği, Kureyşlilerden 40 yaşını en azından almış elit kişilerin oluşturabildiği bir meclisti. Karar alma meclisiydi. Sevgililer, sevgilisi sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin 5. kuşaktan dedesinin insanlara hizmet adına yapmış olduğu bu yer, aradan geçen asırlar sonra Oksay bin Kilab'ın torunun torunu Özbebeğimizin infaz kararının alındığı yer olacaktı. Peki nedendi? Çünkü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir dava ile gelmişti. O dava yeni bir dava değildi. Hazreti Adem ile başlayan bir davaydı. Nuh'un, Yunus'un, Davud'un, Süleyman'ın davası, Musa ve Harun'un davası, İsa'nın davasıydı. Ancak tamamlanması gerekiyordu. Sonradan içine karıştırılan Hanif dindeki hurafelerden, bidatlerden, sapık inanışlardan temizlenmesi, arındırılması gerekiyordu. Ve Allah son elçisini Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi insanlığa hediye eder resimle Çünkü insanlık bataklık içerisinde boğulmakta olan bir insan konumundaydı. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem o bataklıkta boğulmak üzere olan insanlığa uzatılan bir eldi tutabilenler için tutmak için hareket edebilenler için uzatılan ele hoş geldin diyebilenler de. Kur'an'ın ifadesiyle Tevrat ve İncil'i doğrulayıcı gelen Kur'an-ı Kerim'in yaşayan rehberi sevgilimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem safa tepesinde çıkıyor tüm insanlara hakikati duyuruyordu ilk başta önemsemediler çünkü tabi olanlar gençlerdi Yaşlılardı Ama hepsi belirli seviyede olan insanlardı. Ancak zaman ilerliyordu. Ebu Bekir'in imanına heyvallah demişlerdi. Abdurrahman bin Avf, Talha bin Ubeydullah artık isimler onları rahatsız etmeye başlamıştı. Hamza bin Abdülmuttalip de iman ettikten sonra iyiden iyisine rahatsız olmuşlardı. Eziyet et diyorlardı. Eziyet ettikleri insanlar vazgeçmek şöyle dursun. Daha büyük bir aşk, daha büyük bir şevk ile bağlanıyorlardı. Sümeyye'ler, Yasir'ler Hakk'a yürüyordu. Şehadet şerbetini içiyorlardı. Ancak dönen yoktu. Sayı gittikçe artıyordu. Sonra, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in yakın akrabalarının bulunmadığı, sadece ona düşman olan Ebu Leheb'in katıldığı bir toplantı icra ettiler. Muhammed'i caydıramıyoruz dediler. Onun getirdiği şeyleri, Tamam anlayabiliyoruz ama kabul edemeyiz ki nasıl bırakalım putları Soru biz nasıl geçiniriz bütün insanlar bütün kabileler kendi putlarını getiriyorlar çevrede yaşayan ülkeler kendi tapındıklarını getiriyorlar burasını biz ibadet merkezi yaptık tevhid gelirse la ilahe illallah gelirse o zaman bunların hepsi gider ve neden sonra o adaletten bahsediyor eşitlikten bahsediyor hatta hayvan haklarından bahsediyor bunların hepsi bize ters. Caymıyor, vazgeçmiyor. Üzerimize, üzerimize geliyor. Kim çıkarda? Muhammed öldürülüyordu. Amr bin Hişam, Ebu Cehil. Orada kimse buna cesaret edemiyordu. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın bağlılarından çekilmekten ziyade Efendimizin ailesi geniş ve derin bir aileydi. Oradan birisi seslenecekti. Nasıl böyle bir şey yaparız? Abdülmuttalip oğulları yapan kabileyi hayatta bırakır mı? Tamam Abdülmuttalip oğulları belki Muhammed Mustafa'ya iman etmeyenleri var. Ancak akrabalık bağları söz konusu olduğunda kesinlikle ve kesinlikle bunu hazmetmezler. Ebu Cehil seslenecekti. Mutlaka bir yiğit çıkar. Ve o anda birisi çıkacaktı. Evet bu işi yapsa yapsa Hattab'ın oğlu Ömer yapar. Ben yaparım. Ebu Cehil diyecekti. Sen bu sözünde durursan sana şu kadar deve, şu kadar altın, şu kadar ikram. Ömer radıyallahu anın kiralık katil adayı olması oradakileri sevindirmişti. Çünkü Ömer öyle celalli, öyle dehşetli bir insandı ki karşısına çıkan insanın karşısında ayakta durma ihtimali kesinlikle yoktu. Yiğit bir pehlivan, cesur bir insan, gözü kapkara, gözlerinden şimşek çakan, hani... Taşı toprağa sıksa suyu çıkar denilecek insanlardan. Hem de çok zalim. O kadar zalim ki kız çocuğu olduğunda sırf Aa, koskocaman yiğit delikanlı Ömer'e bak, şu pehlivan Ömer'e bak, kız çocuğu olmuş, rezil, yazık demesinler diye kız çocuğu utanılacak bir varlık olarak gösterildiği için kendi öz kızını diri diri toprağa gömülecek kadar katı kalpli ve zalimdi de. Tam onlardandı, da tapıyordu. Bir yeri ziyarete, seyahate, ticarete gideceklerinde kendi ellerinden helvalarla putlar yapıyorlardı, tapıyorlardı. Acık tıklarında da yiyorlardı ama en netice o da putperesti Hepsi, hatta bunu oğlunu iyice pohpohladıktan sonra bana söyleyin şu anda nerededir dedi. Dediler ki, genellikle o Safa Tepesi'nin eteklerinde bulunan Evlerden birinde bulunuyor. Ama hangisinde olduğunu biz tam bilemiyoruz. Ben bulurum dedi. Evine gitti. Kılıcını kuşandı. Ve sonra Evi şu anda Cebeli Ömer olarak Dağda olduğu kanaklarda Geçer. Oraya gider. Oradan dönerken Yolda Birisiyle karşılaşır. Nuaym bin Abdullah. Nuaym ona böyle öfkeli nereye gittiğini sorduğunda Hattab oğlu aramıza fitne sokan bizi putperestlikten alıkoymaya çalışan sözde eşitlik getiren sözde zenginlerle fakirleri bir eden Muhammed'i artadan kaldırmaya gidiyorum. Nuhaym Hattab oğlunun ne yapmak istediğini öğrenince ona kız kardeşi ve eniştesinin de yeni dine girmiş olduğunu söyledi. Nuhaym'ın amacı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme haber götürmekti. Ne de olsa Ömer sertti, şiddetliydi ama hayattaki tek varlığı kız kardeşiydi. Belki ona kıyamazdı. Nuaym bin Abdullah sahabelerdendi. Hazreti Ömer bir hışımla Nuaym'ın üstüne yüklendi. Doğru mu söylüyorsun? Dediğin doğru mu? Evet. İnanmıyorsan evi yakın, git ve öğren. Hazreti Ömer daha yeni inmişti. Ömer dağından. Cebel Ömer tekrar kız kardeşinin evi olan odaya çıkmaya başladı. Kapıya yaklaşmıştı. Kapıya yaklaştığında içeride okunmasıyla ibadet olan alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen mübarek kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ayetleri Habba bin Eret radıyallahu an tarafından okunmaktaydı. Kapıyı çalınca İçeridekiler okumayı kesmişlerdi. Ve hemen Kur'an sayfalarıyla Habbab bin Ereti saklayıp Hz. Ömer'in kız kardeşi Fatıma kocası ile beraber kapıyı Ömer radıyallahu anh'a açtılar. Ömer kızgındı. Öfkeliydi. İçeriden biraz önce duyduğu Kur'an tilavetleri Muhammed Mustafa'dan duyduklarının aynısıydı. İçeri daldı. Girer girmez başladı eniştesi Said'i dövmeye. Neredeyse canının çıkmasına sebep olacak kadar dövüyordu. Araya Fatıma girmişti. Hatta oğlunun kardeşi. Ona da öyle bir darbe vurmuştu ki anında yere yığılmış, ağzından burnundan kanlar akmaya başlamıştı. Kız kardeşini hiç böyle görmemişti. Hayattaki tek varlığı. Onun saçının tek deline lüzgarın esmesine bile dayanamazdı. Evet, kendi kızını diri diri toprağa gömecek kadar zalimdi. Ama kız kardeşine kıyamıyordu. Sonra Ayakta dona kaldı. Fatıma annemiz bir yandan burnundan ve ağzının kenarlarına yakmakta olan kanı siliyor. Bir yandan da bir mümini hanımın sergileceği cesur ve mübarek duruşunu, tevhidi duruşunu sergiliyordu. Ey Hattaboğlu ne yapmak istersen yap. İstersen burada bize işkenceler yap. İstersen burada bize ölesiye döv. İstersen öldür. Biz asla bu davamızdan vazgeçmeyeceğiz. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah kelime-i tevhidi doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğiz. İstersen Mekke'nin sokaklarında işkenceleriyle sürüt bizi yerlerde. İstersen çağır senin gibi inkarcıları, müşrikleri, işkence üzere işkencelerinizi üzerimize tatbik edin. Ama bizden duyacağınız sadece la ilahe illallah Muhammedur Resulullah olacak. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. İlk sözümüz de bu olacak. ''Son sözümüz de olacak. İstediğini yap Ömer.'' diyecek. Hazreti Ömer'in kız kardeşi Fatıma, abisine karşı çok saygılıdır. O zamana kadar bir kez abisine ters bir kelime kullanmamış olan Fatıma'nın, abisinin karşısında hem de bu halde direk ve dik duruşu, sebat edişi Ömer'i çok etkilemişti. Hiçbir şey diyemedi. Dondu. Zaman dondu Ömer için. Alem dondu Ömer için. Ömer, eşkıya Ömer, evliya Ömer mi olacaktı? Şaki Ömer, Said Ömer mi olacaktı? Ömer, Ömer bir İbrahim olup, aklındaki ve kalbindeki butları yıkabilecek miydi? Ömer, bir asayip kalbine vurup, kalbindeki bütün firavunları, o denizde boğabilecek miydi? Sustu, sükut etti, gözleri, Yavaş yavaş dalmaya başladı, daldı, daldı. Sonra vahim bir hüzvesiyle silkeleni verdi. O okuduğunuz şey neydi? Bana getirir misiniz? Kardeşi şaşkındı. Eniştesi Sayit daha şaşkındı. O kadar çok dayak emişti ki Ömer'den kız kardeşi Fatıma'nın halinden çok daha feci bir durumdaydı. O olduğu yerde bulununca Sayit gizledikleri hababın yanına geldi. Ve Kur'an sayfasını alıp Hattaboğlu'na getirdi. Hattabolu Ömer, Zalim Ömer, Ayyaş Ömer, Eşkiya Ömer, Katil Ömer. Taha Suresinin ilk ayetlerini okumaya başlamıştı. Okudukça okuyordu, okudukça dalıyordu, yüz ifadesi değişiyordu. En sonunda yerin, göğün ve bu ikisi arasında bulunanların hepsi Allah'ındır. En güzel isimler Ona ayettir ayetine gelince, Ey Fatıma, bunlar hepsi Allah'ın mı? Kesinlikle öyle abi, kesinlikle öyle dediğinde. Halbuki Kâve'de diyecekti bizim 360 küsür putumuz var. Hiçbirisinin bir karış toprağı yoktur. Hacı Dömer Allah'ı biliyordu. Kur'an'ın ifadesiyle müşriklerin ekserisi, yerin göğün yaratıcısı kim dediğinizde Allah diyorlardı. Ama şirk koşuyorlardı. Filanca bizim rızkımızı getirir. Filanca put bize ona karşı şefaat eder, yardımcı olur. Filanca bizim şansımızdır. Filanca put bizim uğrumuzdur diyorlardı. Ömer'in kalbinde, aklında, gözünde, bütün hücrelerinde İyyâkena'budu, İyyâkena'budu, İyyâkena'budu ayetinin tevhidi canlanmaya başlıyor. ''Ey Fatma, ey Said, söyleyin Muhammed nerede? Asla söylemeyiz, asla söylemeyiz dediklerinde hayır hayır, telaş etmeyin. Ona gideceğim ve iman edeceğim. allah Ekber, allah Ekber, ne büyük bir rahmet. Daha bir dakika önce onu öldürmek için kılıçlarını kuşanmış olan Ömer.'' Onu öldürmek için yola çıktığında karşısına çıkan herkesi kılıçtan geçirmeyi niyetli olan Ömer Sırf ona iman ettikleri için hayatına bir fıski atmadığı saçının telinin bir tanesine rüzgarın sert esmesine kıyamadığı kız kardeşini dayaktan bir hader eden Ömer Eşkıya iken Allah adam atıyordu Bunu diyar duymaz gizlenen Habbab bin Eret Bulundu yerden çıktı Allahu Ekber Allahu ey Ömer, Allahu Ekber. Dün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaydık. Şimdi bulunduğu yerde Safa Tepesi'nin eteğinde bulunan Darül Erkam'daydı. Erkam'un Ebil Erkam'ın evindeydi ve orada ellerini açtı, kaldırdı ellerini. Allah'ım, Allah'ım bu dini iki Ömer'den biriyle kuvvetlendir. Bir Ömer sendin bolu. diğer Ömer Amr bin Hişam yani Ebu Cehil'di. Allah bu duayı senin için takdir etti. Ey Ömer, ey Ömer müjdeler olsun sana diyordu. Hazreti Ömer gözlerinin kenarlarından akan yaşa hakim olamadı. Koskoca Ömer, Yiğit Ömer, Celal Ömer, Celil Ömer, Celalli Ömer belki ilk defa ağlıyordu. Kendisini öldürmek için kapısına gittiğim zat benim kurtuluşum için dua mı ediyordu? Söyleyin bana, götürün ben onun yanına. Sonra hemen çıkacaktı. Kız kardeşi Fatıma ile kız kardeşinin eşi eniştesi Said'in yanından gidecekti. Şu anda safa tepesinin eteğinin dibinde bulunan, safadan Merve'ye giderken o safadan indiğiniz andaki çizginin bulunduğu bölgedeydi Darül Erkam. Erkam bun Ebu Erkam'ın vahiy mektebiydi. Kur'an eviydi. Peygamber meclisiydi. Vahiy sofrasıydı orası. Medine'de Eshab-ı Sübfe neyse Mekke'de Darül Erkam oydu. Bütün yuvalarımız Darül Erkam olur inşallah. Ömer radıyallahu anh olacaktı. Kendisinden Rabbimizin razı olmasını isteyeceğimiz kişi olacaktı. Safatapesine doğru gidiyordu. O sırada Hadiseyi haber alan içerideki sahabiler heyecanlanmaya başladılar. Ne? Ömer mi geliyor? Cellat Ömer? Katil Ömer? cabbar Ömer? Zalim Ömer mi geliyor? Hamza, hiçbir nesil alışılanmayın. Ömer iyi bir niyetle geldiyse sorun yok. Eğer kötü bir niyetle gelmiş ise, kötü bir düşüncele gelmiş ise onu öldürmek benim için çok kolaydır. Kapıda bu konuşmalar olurken Efendimiz Aleyhisselatü da o anda iç aleminde Cebrail aleyhisselam ile mükamelede bulunuyordu. Ya Resulallah, Ömer geliyor, karşılayınız, buyuruyordu. Buhari ve Tirmizi'de aktarılan bu bölümde, Hamza radıyallahu an Ömer'i karşılayacak. E, Ömer, iyi niyetle geldiysen hoş geldi. Eğer Resulullah'a bir şey yapacağını zannediyorsan, bu niyetle geldiysen, ''Bil ki biz Müslümanız, bil ki biz müminiz.'' ''La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.'' ''Onun saçının tek bir teline bile dokunmadan senin canına alırız.'' Tam bu esnada Efendimiz yanlarına geldi. Hattaboğlu'nun omuzlarından tuttu. ''Hoş geldin, hoş geldin Hattaboğlu, Müslüman ol, Müslüman ol ve böylece kendini de kurtar, neslini de kurtar.'' Ve sonra Allah'ım buna hidayet ver dedi ve mübarek kollarıyla Hazreti Ömer'i sımsıkı sarmaya başladı. İbn-i Saad Kübrasında yine İmam Suyuti Tarihül Hülefa'da aktarır ki Hz Ömer sonra şöyle demiştir kendisi. O gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam beni öyle sarmıştı ki kemiklerimin birbirine girdiğini zannettim. O kadar sıksarmıştı ki elimde bulunan kılıcım yere düşmüştü. Gözyaşlarımdan ayakta duramadım. Cizlerimin üstüne yere çöktüm. Sonra Eşhedü en la illallah ve eşhedü abduhu ve resuluh. Aklımda hiçbir sual kalmayacak, gönlümde hiçbir tereddüt bulunmayacak şekilde şahitlik ederim ki Allah'tan başka Hiçbir ilah yoktur. Aynı samimiyet ve sadakat ile yine şehadet ederim ki sen Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam onun kulu ve elçisisin. Orada bu hadiseyi gören sahabi-i hep birlikten Allahu Ekber Allahu Ekber diye tekbir getirmeye başlamışlardı. i̇bn Hacer-i Eskalani'nin El-İsabe eserinde aktarıldığı üzere daha dün akşam Ya Rabbi, İslam'ı Hattaboğlu veya Hişamoğlu yani Ömer'le ya da Abu Cehl olan Ömer'le destekle demişti. Hazreti Ömer radıyallahu an eşkiyaken evliya olmanın şerefini iç aleminde hissetmeye başlamıştı. Risaletin 6. yılında Müslüman olmuştu o. Yine İbn-i Saad der ki o iman edenlerin arasına katıldığı zaman Müslümanların sayısı 40'ı yeni bulmuştu. Bir başka rivayette de 70 kişi olduğunu söyler. Genel kabul gören ise Hz. Ömer'le bu sayının 40 olduğu ifadesindedir. Bazı kişiler diyebilirler ki madem Resulullah aleyhissalatü vesselam böyle bir dua etmiş ise bu dua neden Ebu Cehil için Amur bin Hişam için tecelli etmedi de Hatta bunu oğlu Ömer için tecelli etti? Eğer Allah dileyip Hatta oğlunu seçtiyse bu sefer bu Cehil'in suçu neydi? Allah onu niye seçmedi? Burada bir adaletsizlik yok mu diye soran kişilere deriz ki Evet bu doğanın Ömer'in hidayetindeki etkisi vardır. Hidayeti Allah ihsan eder. Ancak Allah Kur'an'da buyurduğu gibi kime peygamberlik vereceği zaman isterse özellikle seçtiği kuluna özel vasıflarından dolayı verdiği gibi Hidayet vereceği kişiye de özel vasıflarından dolayı hidayet verir. Neydi Ömer'in vasfı? Ömer'in vasfı şuydu. Hatta oğlu yaptıklarının yanlış olduğunu iç alemde hep hissediyordu. Kibrinden, büyüklüğünden, büyüklenmesinden dolayı kabul etmemişti o zamana kadar. Ama hep iç aleminde Allah'ım biliyorum ki sen varsın. Bana doğruyu göster diyordu. Hep arayış içindeydi hutlara taparken bile alnı ile secde ederken dahi kalbi hep doğruyu arıyordu. Kalbi hep doğruya yönelişteydi. Doğruyu gördüğü anda kabul etmeye o kadar meyilliydi ki Allah bu sebeple hatta boğuluna hidayet nimetini bahşetti. Aynı şeyleri Ebu Cehil, Amr bin Hişam için söyleyemiyoruz. O da Efendimizi biliyordu. Allah'ın birliğini biliyordu. Ama o hem kibirliğiyle büyüklüğüyle kabul etmiyor hem de arayışta bulunmak gibi bir özelliği de yoktu. Zaten Allah Celle Celaluhu Khatamallahu ala kulubihim ve ala semehim ve diyor ya, ayet-i kerimede buyuruyor ya, onların kalplerine, gözlerine, kulaklarına mühür vurulmuştur diye. Neden? Çünkü onlar hakkı ve hakikati yapmıyorlardı, kabul etmiyorlardı. Doğruyu görmek adına en ufak bir araştırma, en ufak bir heyecan içinde de değillerdi. Böyle olunca kalplerine mühür geliyordu. Yoksa Allah ala adlindir, adaletlidir, şefkatlidir, merhametlidir, sonsuz lütuf ve ikram sahibidir. Hattaboğlu, Mekkeli müşriklerin gösterdiği zorbacı tepkiden dolayı Müslümanlar Beytullah'a gidip namaz kılamıyorlardı. Bu sebeple onlara yara Resulallah. Burada bulunan müşrikler batıl olan dinlerini açıktan ifşa ederek yaşayabiliyorlardı. Biz Hak olan dindeyken, hak olan ibadetlerimizi neden gizli yapalım? Hz. Ömer radiyallahu anh, Müslüman olunca doğruca Beytullah'ın yanına gitti. Arkasında Resulullah aleyhissalatü ve eshab-ı kiramla beraber. Ve o anda hic İsmail, o Kabe'nin yanındaki altın olduğunu altındaki yarım hilalin içinde bulunan hic İsmail'in orası, müşriklerin gündüz vakitlerinde kıraathane gibi kullandıkları, ...bir dinlenme yeriydi. Onların gözlerinin içine baka baka... ...eşhedü en la ilahe illallah... ...ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. La ilahe illallah... ...Muhammedur Rasulullah. Bildiniz ki... ...ben de artık Müslümanım. Karısını dul... ...evlatlarını yetim bırakmak isteyen varsa... ...çıksın karşıma... ...benim bu imanıma itiraz etsin dedi. Küfür için... ...zulüm için kalkan eller şimdi adalet için rahmet için kalkıyordu Ebu Cehil Ukbe bin Rebiya ve orada bulunan diğer azılı müşrikler Ebu'yle hep başta olmak üzere onun bu imanının karşısında şoka uğramışlardı çok değildi aynı gün içerisinde görevlendirdikleri kişiydi Hatta bu oğlu görevi biraz önce haykırdığı Muhammed Mustafa'yı infaz etmekti Şehit etmekti. Evet o infaz etti. Ama iç alemindeki putperest Ömer'i, iç alemindeki zalim ve gattar Ömer'i infaz etti. Nefsini böylece tezkiye etti arındırdı. Selam olsun Ömer'e. Selam olsun Hattab oğlu Hazreti Ömer radiyallahu anh'a'ya. Abdullah bin Mesud radıyallahu andan gelen bir bilgide Aziz Ömer'in Müslüman oluşunu şöyle anlatır. Ömer'in Müslüman oluşu ayrı bir fetihti. Çünkü Ömer Müslüman olduğunda müşriklerin karşısında müşriklere karşı söylenebilecek en ağır kelimeler söylenmişti hatta bu tarafından. Taberi'nin İbn Abbas radıyallahu andan rivayet ettiği bir konuda şöyle bir bilgi vardır Su'uti'de geçen. Bilgiye göre Hz. Ömer, müşriklerin ortasında Müslümanlığını açıktan ilk ilan eden kişilerdendir. İlk ilan eden kişi bir rivayete göre Abu Zerab-ı Fari'dir. Diğer bir rivayete göre Abdullah bin Mesud. Diğer bir rivayete göre Hz. Ömer bin Hattab'dır. Hz. Ömer radıyallahu anh benliğini kuşatan imanın verdiği heyecanla küfre karşı açık ve net bir şekilde hiçbir tehdide aldırış etmeden mücadele ediyordu. Müşrikler şecaat ve kararlarını eskiden beri bildikleri için ona sataşmaya cesaret edemiyorlardı. Müslüman olduktan sonra sürekli sevgilimiz ve sevgilisi Resulullah'ın yanında bulunmuş onu korumak için elinden gelen gayreti göstermişti. O iman ettikten sonra müşriklere karşı çok sert davranmış ve dinini her ortamda kimseden çekinmeden herkese meydan okuyarak savunmuştu. İlim merhamet ve aşk medeniyeti Güzel İslam tebliğinin yeni bir veçe kazanması için Medine hicretle emrolunduğu zamanda Müslümanlar Mekke'den gizlice Medine'ye göç etmeye başladıklarında Hatta Boğlu Hazreti Ömer radıyallahu an gizliden mi ihtiyacı duymamıştı. Ömer radıyallahu an beraberindeki 20 arkadaşıyla beraber Medine'ye doğru yola çıkarken Açıktan Kabe'yi müşriklerin gözünün önünde tavaf etmiş, namazını kılmış, duasını etmiş Ben de Medine'ye gidiyorum. Anasını evlatsız, eşini dul, çocuklarını yetim bırakmak isteyen varsa çıksın karşıma da bana itirazda bulunsun diyordu. Hatta bu oğlu. ne kadar da latifti. Hz. Ali radiyallahu an onun hicretini şöyle anlatıyor. Ömer radiyallahu an'dan başka gizlenmeden hicret eden hiç kimseyi tanımıyorum. O hicrete hazırlandığında kılıcını kuşanmış, yayını omuzuna takmıştı, eline oklarını almış ve Kabe'ye gitmişti. Kureyşin ileri gelenleri Kabe'nin avlusu olan Hicri İsmail'de oturmaktaydılar. O Kabe'yi yedi defa tavaf ettikten sonra Makam-ı İbrahim'de İbrahim Aleyhisselam'ın ayak izini bulundu. Şu andaki Kabe'nin kapısının tam önünde bulunan altın kaplamalı bölümün olduğu yerde namazını kıldı. Halka halka oturan müşrikler onları tek tek dolaştı ve onlara kim annesini evlatsız, çocuklarını yetim karısını dul bırakmak istiyorsa beni takip etsin diyordu. Ama orada bulunanlardan hiç kimse ona engel olmayı, bırakın bir ses çıkarmayı bile kendilerine cesaret olarak hareket edemiyorlardı. Sueti böyle anlatıyor kaynağında. Yine İbn İsat şöyle der. Onun hicreti aslında Mekke'nin ayrı bir fethiydi. Hazreti Ömer radıyallahu an Medine dönemi boyunca İslam'ın yücelişini etkileyen bütün olayları aktif olarak iştirak etmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önemli kararlar alacağı zaman görüşlerine başvurduğu kimselerin başında Ebubekir radıyallahu leh ile beraber geliyordu. Onun ileri sürdüğü görüşler o kadar isabetliydi ki bazı ayetler onun daha önce işaret ettiğine uygun olarak nazil oluyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun bu durumunu şu sözüyle ifade ediyorlar. Allah Hakkı Ömer'in dili ve kalbi üzerine kıldı. Bu sebeple Ömer'e Faruk denildi. Hakkı ve batılı ayırt edebilen. Hz. Ömer'ül Faruk radıyallahu an Bedir, Uhud, Hendek, Hayber gibi gazaların hepsine ve çok seriyeye katılmış, bunların başında komutan olarak görev yapmıştı. Bunlardan biri hicretin 7. yılında hava karşı yapmış olduğu seriyedi. Ömer radiyallahu anh, bütün meselelere karşı net ve tavizsiz tavır koymakla meşhurdur. Onun küfre karşı düşmanlığı, müşriklerin İslam'a karşı olan saldırılarını hazmedememe konusundaki hassasiyeti bazı kararlarak şiddetle karşı çıkmasına sebep olmuştur. Misal, Hudeybiye'de yapılan anlaşmanın müşrikler lehine görünen maddelerine karşı çıkışı bunlardan sadece biriydi. Ancak o Resulullah'ın Allah Teala'nın gösterdiği doğrultuda hareket etmekten başka hiçbir şey ama hiçbir şey yapmadığı uyarısı karşısında hemen kendini toplamış ve olayın iç gerçeğini ferasetiyle kavramıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatının hemen peşinden ortaya çıkan karışıklığın Hazreti Ebubekir'in halife seçilmesiyle yok edilmesinde Hazreti Ömer radıyallahu anh büyük rol oynamıştı. Efendimiz Darifani'den Darbeka'ya intikal ettiklerinde şu anda dahi bulunan beni Hayde bahçeliğinin orada Abdullah bin Avf gibi sahabe-i kiram Talha bin Ubeydullah gibi Ebu Ubedi bin Cerrah gibi Abdullah bin Mesud gibi Hattaboğlu Ömer gibi Ebu Bekir Sıddık gibi sahabiler toplanmış ve yapılacak konu hakkında istişarede bulunmuşlardı. Orada Hattaboğlu Ömer radıyallahu anh Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hayattayken güvendiği onun mağara arkadaşı olan, her an onunla yanında olduğu ve ondan razı olduğunu her daim söylediği, namaza cemaate gelemediği zaman da benim yerime Ebu Bekir dediği Ebu Bekir'in halife olmasını istiyorum diyerek arkadaşlarının istişaresinde etkili olmuştu. Hz. Ebu Bekir'in kısa halifelik döneminde en büyük yardımcısı Ömer'ül Faruk radiyallahu anh olmuştu. Hz. Ebu Bekir radiyallahu anh, vefat edeceğini anladığında Hz. Ömer Faruk radiyallahu anı kendisine halef tayin etmeyi düşünmüş ve bu düşüncesini açıklayarak bazı sahabilerle istişarede bulunmuştu. Herkes Hz. Ömer radiyallahu anh'ın fazilet ve üstünlüğünü kabul etmekle beraber onun bu iş için biraz sert mizaçlı oluşunu söylüyorlardı. Hatta Talha radiyallahu an ve diğer bazı sahabiler ona Rabbin seni Ömer'i halife tayin ettiğinden dolayı sorgularsa ona ne cevap vereceksin? Biliyorsun ki Ömer oldukça çok sert kimsedir demişlerdi. Hz. Ebubekir Bekir onlara derim ki Allah'ın kullarının en iyisini onlara halife yaptım derim ey talha. Sonra da Hz. Osman'ı çağırarak bir kağıda Hz. Ömer'i halife tayin ettiğini yazdırmıştı. Kağıt katlanıp mühürlendikten sonra Hz. Osman dışarı çıkarak insanlardan kağıtta yazılı olan kimseye biat etmesini istedi. Hazreti Osman bin Affan radiyallahu bu tebliğiyle oradakiler biat etmişler. Hazreti Ömer'in ikinci Raşid halife olarak iş başına geçmesine sebep olmuşlardı. Sevgilimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında Arap yarımadası İslam'ın hakimiyetine boyun eğmişti ve insanlar bölük bölük ihtida ederek Müslümanlarla bütünleşmişlerdi. Bunun peşinden Sevgilimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam tebliğinin insanlara ulaştırılmasının önüne set teşkil eden, müşrik, zalim güçlerden bir olan Bizans İmparatorluğuna karşı askeri seferleri başlatmıştı. Ebu Bekir radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra ortaya çıkan reddi hareketlerini bastırdıktan sonra Bizans hakimiyetindeki topraklara askeri yakınlar başlatmış, öte taraftan Çağın despot devletlerinden ikincisi olan Sasani İran İmparatorluğu'na karşı da askeri faaliyetlerde bulunmuştu. Hazreti Ömer'in üzerine düşen iki dostunun, iki sevgili arkadaşının yapmış olduğu siyaseti devam ettirmekten ibaretti. Hazreti Ömer bir taraftan Suriye'nin fetinin tamamlanması için gayret gösterirken, öte taraftan İran cephesinde netice almak için ordular sevk ediyordu. Kadisiye Savaşı'nda İran ordusu hezimete uğratılmış ve Kisra saraylarını İslam ordusuna terk ederek doğuya kaçmak zorunda kalmıştı. Peş peşe gönderilen ordularla İran'ın bazı bölgeleri savaş ile bazı bölgeleri de barış yoluyla İslam'ın hakimiyetine girmişti. Kuzeye yönelen Mugire bin Şube Azerbaycan'ı barış yoluyla ele geçirmiş, Ermenistan bölgesi fethedilen yerler arasına girmişti. Suriye'nin fethi tamamlandıktan sonra bu bölgedeki askeri harekat batıya doğru kaydırılmıştı. Etraftaki şehir ve kasabalar fethedildikten sonra Kudüs kuşatma altına alınmıştı. Şehirdeki Hristiyanlar bir süre direndilerse de sonunda barış istemek durumunda kaldılar. Ancak komutanlardan çekindikleri için şart olarak şehri bizzat halifeye teslim etmek istediklerini bildirmişlerdi. Durum Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu an tarafından bir mektupla Hazreti Ömer radıyallahu an'a bildirilmişti. Hazreti Ömer radıyallahu an Ashab-ı kiramın ileri gelenleriyle istişare ettikten sonra, Medine'den komutanlarıyla buluşmayı kararlaştırdığı Cabiye'ye doğru yola çıktılar. Cabiye'de yapılan bir anlaşmadan sonra, Hattaboğlu Faruk Ömer, bizzat Kudüs'e kadar giderek şehri Hicri 16. yüzyılda, Miladi ı 637'de teslim aldı. Hz. Ömer radiyallahu an kısa bir müddet Kudüs'te kaldıktan sonra, yine sevgilisinin Medine'sine geri döndü. Bu arada İran cephesinde durumlar karışmaya başlıyordu. Hazreti Ömer bölgede bulunan orduları takviye ederek İran meselesini kesin bir sonuca bağlamaya karar vermişti. Hicri 21 yılında başlayan ve sürekli takviye edilen akımlarla Azerbaycan ve Ermenistan'da dahil olmak üzere Horosan'a kadar bütün İran toprakları İslam devletinin sınırları için alınmış ve i̇ran Sasani fars cephesinde askeri harekatlar tamamlanmıştı. Öte yandan Amr bin As, Sa'd bin Ebi Vakkas, Kadisiye'de kazandığı büyük zaferden sonra İran işlerine akınlara başlamıştı. Onun ordusu Meda'inde bulunmaktaydı. Ancak buranın ikliminin Arap askerlerinin sağlığını olumsuz yönde etkilediği anlaşılınca, Hz. Ömer, Sa'd bin Ebi Vakkas radiyallahu ana iklim bakımından uygun ve merkez ile arasında deniz bulunmayan bir yer bulup, burada bir şehir kurmasını talimatını verdi. Bu iş için görevlendiren Selman ve Huzeyfe, radiyallahu anhum Kufe mevkiini uygun buldular. Kufe mevkiinde Hicri 17'de kurulan bu ordugah, şehir 40 bin kişiyi iskan edebilecek büyüklükte inşa edilmişti. Amr bin Elas radiyallahu anh, Mısır'ı fethettikten sonra İskenderiye'yi karargah edemek için Hazreti Ömer'den izin istemişti. Hazreti Ömer, Radiyallahu haberleşme açısından endişe duyduğu için kendisiyle Mısır'daki kuvvetler arasında bir nehrin bulunmasını kabul etmemişti. Amr radiyallahu Nil nehrinin doğu yakasına geçerek burada Fustat adlı şehri kurmuştu. Bu ordugah şehirlerinden başka yine askeri amaçlı merkezlerde oluşturuldu. Hazreti Ömer radiyallahu anh'ın idare anlayışı toplumu ilgilendiren meselelerde karar vereceği zaman Müslümanların görüşüne başvurması üzerine kuruluydu. İstişare onun temelindeydi. O, istişare etmeden uygulamaya konulan işler başarısızlığa mahkumdur demekteydi. Bilgi alışverişi manasında olan istişare onun için birinci plandı. İstişarede takip ettiği yöntem şöyleydi. Önce meseleyi Müslümanların ulaşabildiği çoğunluğu ile görüşür, peşinden Kureyşlilerin düşüncelerini sorar, son olarak da sahabelerin görüşünü alırdı. Böylece en isabetli fikir ortaya çıkar ve uygulamaya konulurdu. Hz. Ömer Faruk radiyallahu an Müslümanların yaptığı işlerde bir hata gördükleri zaman kendisini uyarmalarını isterdi. Başka dinlere mensup olup zımmi statüsünde bulunan kimselerle alakalı işlerde de onların görüşlerine başvurur ve meseleyi onlarla istişare ederdi. Bu durum Hz. Ömer radiyallahu adalet anlayışının ne kadar kapsamlı olduğunu ortaya koymaktadır. İşte bu sebeple Hazreti Ömer deyince dünyanın aklına adalet ayrı geliyor. Hazreti Ömer idarede görevlendirdiği memurlarına karşı oldukça sert davranır, onların bir haksızlıkta bulunmalarına asla göz yummazdı. Halka karşı ise son derece şefkatle yaklaşır, onların varsa gizledikleri problemlerini öğrenip çözümlemek için gece gündüz uğraşırdı. O bu hassasiyetini Fırat kıyısında bir deve helak olsa, ölse, kaybolsa, Allah bunu Ömer'den sorar diye korkarım sözünü ortaya koyarak ifade etmektedir. Hazreti Ömer radiyallahu an merkezden uzak bölgelerde halkın durumunu yakından görmek için siyahatler yapma yoluna gitmişti. O, insanların çeşitli dertlerini uzak diyarlarda olmaları sebebiyle kendisine ulaştıramadıklarından endişe ediyordu. Bazı bölgeleri dolaşmasına rağmen başka yerlere gitmeyi tasarladığı halde ömrü o şehirleri ulaşmaya yetmemişti. İslam tarihinde adaletin timsali olarak yerini alan Resulullah'tan adalet sıfatını hakkıyla hayatına almış olan Hazreti Ömer radıyallahu anh hakkında rivayet edilen şu hadise onun bu sıfatla bütünleşmiş olduğundan en açık delildir. Bir defasında Eslem'le birlikte Harre taraflarında Medine'nin dış bölgesidir Harre dolaşırken ışık yanan bir yer görüldü ve Eslem'e ''Şurada gecenin ve soğuğun çaresizliğine uğramış biri var galiba. Haydi onların yanına gidelim.'' diyordu. Oraya gittiklerinde bir kadını iki çocuğuyla üzerinde tencere bulunan bir ateşin etrafında otururken gördü. Hz. Ömer onlara ''Işıklı aileye selam olsun.'' diyerek selamladı. Kadın selamı aldıktan sonra yanlarına yaklaşmak için izin alan Hz. Ömer'e yanındaki çocukları neden aldıklarını sorması üzerine Karınların aç olduğunu söyleyince Hz Ömer merakla tencerede ne pişirdiğini sordu. Kadın tencerede su bulunduğunu yemek olmadığı için çocuklarına bu şekilde avuttuğunu söyledi ve Allah bunu Ömer'den elbette soracak. Bizim burada yaşadığımız sıkıntıya bir haber kalan Ömer'den Allah elbet bunun hakkını soracak diye eklemişti. Hz Ömer şok oldu, titredi, panikledi, çöktü. Ömer dedi, Ömer, bunu nereden bilsin ki hanım dedi. Kadın, madem bilemeyecekti ve unutacaktı, neden yönetici oldu, neden hükümdar oldu, neden halife oldu. Hz. Ömer, bu cevap karşısında ilkilerek, Eslem'le birlikte hemen, hızlıca erzek deposuna gitti. Bir rivayeti ver yanındaki Abdullah bin Mesud'dur. Doldurdukları yiyecek çuvalını Eslem taşımak istediyse de, Hz. Ömer, Geri dur. Kıyamet gününde benim yüküme ortak olacak sen değilsin. Onun için bırak da yükümü kendim taşıyayım diyerek izin vermedi. Çuvalları omuzun aldı ve kadının bulunduğu yere kadar şehir dışına kadar sırtında taşıdı. Orada bizzat yemeği Hazreti Ömer kendisi hazırladı, pişirdi ve onları doyurdu. Eslem diyor ki o ateşe üflerken şakakları arasından çıkan dumanları seyrediyordum. Kadıncağız bu hizmeti yaptıklarının, yapan kişinin Hazreti Ömer olduğunu bilmiyordu. Hazreti Ömer de kendinin Ömer olduğunu tanıtmamıştı. Çocukların kaynağı doyduktan, erzaklar kadına teslim edildikten sonra ayrılırken, kadın şöyle diyordu, ''Siz, halifeliğe, Ömer'den daha layıksınız. Keşke Ömer yerine siz olsaydınız.'' der. Bunun üzerine Hazreti Ömer tebessüm etti. ''Ey hanım, Ömer'e dua et. Bir gün onu ziyarete gidersen, Beni orada bulursun dedi. Bu onun insanlara yardım etmekte ve sorumluluklarını bilmekte ve mağduriyetleri gidermekte gösterdiği hassasiyetin örneklerinden sadece ve sadece kısa bir örnek. Hz. Ömer aynı zamanda fakir olma özelliğiyle de içtihatları konusunda da büyük bir kaynak olarak göstermişti. Hadis rivayeti konusunda çok tetizdi. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini rivayet eden bazı kimseleri sorguya çekmiş rivayet ettikleri hadisler için şahit istemişti. Hazreti Ömer'in kendisinden 530 kadar hadis rivayet edildiği İmam-ı kaynağında geçer. Hazreti Ömer radıyallahu anh fetihlerden elde edilen gelinlerden vermiş olduğu atiyeleri gruplandırır ve bunları halka taksiminde dikkat ederdi. Hazreti Ömer'in titizlikle durduğu ve asla ve asla nusamaha göstermediği en önemli konu adaletti. O mevki, rütbe, soyluluk, Elit olma gibi hiçbir özelliği, ayırımı gözetmeksizin hakların sahiplerine verilmesi için şiddetli davranmıştı. Bu konuda onun için zengin ile fakirin, köle ile efendinin hiçbir ayrımı yoktu. O her tarafta adaletin eksiksiz yerine getirilmesi, muhtaç ve yoksul kimselerin gözetilmesi için ülkenin en uca köşelerindeki durumlarda zamanında haberdar olmak için imkan oluşturmaya çalışmıştı. Hz. Ömer'in devlet projesinin temelinde ilim de vardı. İlim insanlara ulaştırılmalıydı. Hazreti Ömer fethedilen bölgelerde okullar açmış, buralarda müderrisler göndererek Kur'an-ı Kerim okumak, onunla amel etmek, dini ve fenli bilgiler öğretmek için eğitim verilmesini birinci plan almıştı. İslam'ın Müslüman olan insanlara öğretilmesi ve tebliğ çalışmalarının yürütülmesi için sahabilerden ve diğer alimlerden istifade etmiş ve onları değişik bölgelerde görevlendirmişti. Kur'an, hadis, ve fıkıh öğrenimi ile uğraşan bu alimlere büyük meblağlar tutan maaşlar bağlamıştı. İstiyordu ki bu ulema sadece ilimle meşgul olsunlar. Vaktilerini her zaman ilme meşgul ederek ilimle geçirsinler. Hazreti Ömer devletin her tarafında camiler inşa ettirmiş, onun zamanında kaynaklara göre 4000 tane cami yapılmış, her camide de eğitimler sürdürülmüştü. Hazreti Ömer radıyallahu anh, bağımsız İslam devletini bağımsız gönüllerle birleştirerek, Nice fetihler gerçekleştirmişti. İslam devletinin dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı güvenliğini sağlamak ve orduları düşman bölgelerine yakın yerlerde bulundurabilmek için ordugah şehirler tesis etmişti. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'i tefsir etme konusunda da müfessir olma sıfatıyla ilim sahibiydi. Oğlu İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre kendisine Resulullah hayattayken kimlerin fetva verdiğini sorduğunda Ebu Bekir ve Ömer'den başkasının fetva verdiğini bilmiyorum karşını vermişti. Şahsiyeti Hazreti Ömer inandığı şeyi yerine getirme hususunda şiddetle davranırdı. O Müslüman olmadan önce ilk iman edenlere karşı sert muamele etmişti. Müslüman olduktan sonra da bu sertliği İslam'ın lehine müşriklere karşı olmuştu. Hazreti Ömer ibadet ederken bütün ile Rabbine yönelirdi. Halife olduktan sonra gündüz işlerinin yoğun olmasından dolayı nafile namazlarını gece kılar, ev halkını sabah namazına ve namazı ailene emret Taha Suresinin bu ayetinin mealiyle okuyarak uyandırırdı. O her sene haccetmeyi asla ihmal etmezdi. Mekke'ye gelen hacılara bir zat hizmet ederdi. Rabbisine karşı duyduğu sorumluluğun altında öylesine ezilirdi ki, kıyamet günü hesaptan cezasız kurtulmayı başarılabilirse sevineceğini söylerdi. O ölüm döşeğindeyken bu endişesini şöyle anlatıyor. Müslüman oluşum, namazları kılıp orucu tuttuğum zamanlar müstesna, nefsime zulmetmiş bulunuyorum diyordu. Hz. Ömer şahsiyeti hayatı boyunca sadeydi. Bizans ve İran'a karşı büyük ordular sevk eden ve onları tarihlerinde pek nadir tattıkları sürekli yenilgilerle perişan eden güçlü ve muktedir bir devletin başkanı olmasına rağmen yamalı elbiseler, eskimiş sarık ve irtik ayakkabılarla hayatını sürdüren bir kişiydi. O bazen dul bir kadına su taşırken görülür, bazen de günün yorgunluğunu hafifletmek için mescidin çıplak zemini üzerinde uyuduğuna şahitlik olunurdu. Medine'den Mekke'ye çok sayıda yolculuk yapmış olduğu halde hiçbir zaman yanına çadır almamış ve yolda bir çarşafı dalların üzerine gererek basit bir şekilde dinlenmeyi tercih etmişti. Bir gün Ahnef bin Kays yanında Arapların ileri gelenlerinden bazı kimselerle birlikte Hazreti Ömer'i ziyarete gitmişti. Onu Elbisesinin eteklerini beline sıkıştırmış olduğu halde koşar bir vaziyette gördü. Ömer, Ahnef'i gördüğünde ona, ''Gel de kovalamaya katıl, devlete ait bir deve kaçtı. Bu mal kaç kişinin hakkı olduğunu biliyor musun? Hadi gel benimle beraber kovala onu.'' diyordu. Bu esnada biri ona, neden kendini bu kadar üzdüğünü ve deveyi yakalamak için bir köleyi görevlendirmediğini söyleyince, ''O, benden daha iyi köle kimmiş?'' diyordu. Günlük yaşayışını gösteren bu örnekler, Hz. Ömer'in ümmetin sorumluluğunu üstlenen kimselerin yüklenmiş oldukları görevleri ne şekilde yerine getirmeleri ve makamlarının cazibesine kapılıp sıradan insanların yaşayış tarzından kopmadan hükmetmeleri gerektiğini çağları aşan bir örnek sergileyerek ortaya koymuştu. Bir devlet başkanı ancak bu şekilde insanlardan ve onların günlük yaşamalarından kopmadan adil bir yönetim yapabilirdi. Hz. Ömer'e adil sıfatını kazandıran onun bu şekilde İslam'ı yeryüzüne hakim kılma yolunda varlığını ortaya koymuş olmasıdır. Hazreti Ömer bu kadar hizmetleri yapmasına rağmen geçimini ticaretle temin ederdi. Bunun yanında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de ona bazı tarlalar verdiği de bilinmekteydi. Hayber'in fethini mütakip eline geçen araziler savaşa katılanlar arasına taksim edilmişti. Ancak Hazreti Ömer kendi payına düşen araziyi vakfetmiş ve bir vakıf de düzenlemişti. Buhari Şurut bahsinde... Anlatır der ki İslam'daki ilk vakıf buydur ve vakıfta Hazreti Ömer şöyle yazdırmıştı. Bu arazi satılamaz, hibe edilemez ve miras yolu ile sahip olunamaz. Geliri fakirlere, akrabaya, körelere, Allah yolunda yolcu ve misafirlere harcanacaktır. Vakfı yöneten kişinin ölçül olarak yemesinde ve yedirmesinde bir sakınca yoktur şeklinde İslam'ın ilk vakfı da Hazreti Ömer tarafından gerçekleşmişti. Hazreti Ömer'in fazileti ve üstünlüğü hakkında sayılmayacak kadar sahih hadis bulunmaktadır. Hazreti Ömer din konusunda o kadar tavizsizdi ki Hazreti Ömer hakkında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir keresinde hanımlarıyla otururken Resulullah'ın yanına girdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey istemek için orada bulunan kadınlar Hazreti Ömer'in sesini duyduklarında hemen kalkıp perdenin arkasına kaçmışlardı. Hazreti Ömer içeri girdiğinde Resulullah gülüyordu. Hazreti Ömer ona Allah yaşına güldürsün ya Resulullah. Neden gülüyorsunuz? Ey Ömer! Şu yanımda olanlara şaşarım. Senin sesini duyunca hepsi perdenin arkasına koştular dediğinde Hz. Ömer Ya Resulallah sen onların çekinmesine daha layıksın buyurdu. Sonra da kadınlara dönerek Ey nefislerinin düşmanları Resulallah'tan çekinmiyorsunuz benden mi çekiniyorsunuz diyerek onlara çıkışta bulundu. Kadınlar Evet sen Resulallah'tan sert ve haşinsin haşiyetlisin celalesin. Resulullah çok cemalli. Resulallah aleyhissalatü vesselam Sonra tebessümle şöyle diyecekti. Müslim'in fedaylı sahabede yazdığı üzere. Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki şeytan ey Ömer yolda sana rastlamış olsa mutlaka yolunu değiştirirdi. Hazreti Ömer'in vasıfları ve özellikleri saymakla bitmez. Allah Hattavoğlu'nun yolundan gidebilenlerden eylesin bizleri. Hataya düşmüş olanlarımıza onun gibi hatalardan dönebilmeyi nasip eylesin inşallah. O namazda şehadet-i şerbetini içerken, onu şehit eden mecusi gidip kendisini intihar ederken bile o şefkatli gözleriyle eshab-ı kirama bakıyordu. Namazana kadar düşkündü. Namaz içerisinde kendisini hançerlemişlerdi. O kimse namazını bozmasın diye işaret etti. Abdurrahman bin Alfin elinden tutarak namaza devam et dedi. Ne kadar namaz aşığıydın ey Hattabolu. Yattığı yataktan... Yanındaki seccadeye anını secdeye veremeyenlerimiz senin bu namaz aşkını, namaz önemini, namaz tavizsizliğini bir görseler keşke. Şehadet şerbetini içtiğinde Hz. Ebu Bekir gibi o da peygamber efendimiz gibi 63 yaşındaydı. Ayşe annemize haber göndertti. Abdullah bin Ömer ile sorunuz. Sevgilim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile Ebu Bekir'in yanında bir kişilik yer vardı. Onu bana verir mi diye. Ayşe annemiz, ben onu kendim için ayırmıştım. Ama hatta bolunu kendimden daha çok tercih ediyorum. Bunun üzerine Hazreti Ömer son bir sevinçle Efendimiz ile Hazreti Bekir'in kabirlerine doğru nazar etti, gözleriyle baktı, sanki sizin yaşadığınız iz doğrultusunda yaşadım ve şimdi size geliyorum dermiş gibi orada şehadet şerbetiyle ruhunu teslim etti. Hayatta Resulullah'la beraber olduğu gibi şu anda Medine'de, Mescid-i Nebevi'de, Yeşil Kubbe'nin altında bab Selam kapısından giren Resulullah ve İslam aşıkları Efendimiz'i ziyaret ettikten hemen sonra Hz. Ebu ve Hz. Ömer'i yan yana olan bu üç mübarek arkadaşı selamlıyorlar. İbret ile, sevgi ile, saygıyla. Son sözümüz Resulullah'ın şu söz olsun. Kişi sevdiği beraberdir. Her kim bir topluluğa benzemeye çalışırsa o da onlardandır. Ya Rabbi, biz Resulünü çok seviyoruz. Ebu Bekir Sıddık'ını, Ömer'in Faruk'unu da çok seviyoruz. Bizi hayatta onların gittiği bu nurlu yordan gidenlerden eyle. Vefatında onlarla beraber olanlardan eyle. Cemalini, cennetini, bu doğrultuda isteyenlerden ve hak edenlerden eyle. Selam Ömer radıyallahu anh'a, dostu Ebu Bekir'e ve sevgilileri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olsun. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Dualarımızdasınız. Dualarda buluşalım lütfen. Tüm ümmet için, tüm insanlık için. Esselamu aleyküm rahmetullah.